Açık, Açık Dergi. Evet Açık Radyo ve Açık Dergi programı devam ediyor. Turgut Erhan yapmış olduğumuz bağlantının ardından Ali Rıza Tiryaki ile beraberiz şu anda. Telefonumuzun diğer ucunda Açık Radyo programcılarından. Merhaba. İyi akşamlar. Merhaba. iyi akşamlar. Hoş geldiniz. Yayınımıza. İyi günler. Hoş bulduk. Ne, nasılsınız Ali Rıza Bey? İyi, iyi olmaya çalışıyoruz. <gülüyor> evet. Herkes gibi. Hep birlikte öyle gerçekten. Bugün esasında dün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 Yani bu bir yani yani şeyi iyi okumak lazım burada bir afet yaşanıyor ee, Tekrar hmm. ediyorum insan eliyle yaratılmış bir afet yaşanıyor evet. ee, bir de tabi tanık olduğumuz görüntüler var yani e, çocuklar etkileniyor sizin e, işte e, ortalığı kontrolsüz bir şekilde e, hani gazın her türlüsüne sonuç olarak tabii karşı olmak lazım ama kendi içinde bile kendi kuralına uymadan kullandığınız gazın etkisine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 Türk Tabipler Birliği de meslek onurunda insanlık değerine uygun davranışı nedeniyle baskıya uğrama olasılığı olan bütün hekimlerin, tıp öğrencilerinin ve sağlıkçıların yanında olacağını belirtmiş. Sağlık Bakanının sessizliğinden de bahsediyor. Az evvel üstü bir durum. ile yazılmış bir afet faaliyetiniz Sağlık Bakanının sessizliği bilerek ya da bilmeyerek, bu konuda yorum yapmayayım ama e, esasında burada bir olağanüstü hal olduğunu görmüyor olmaları galiba. 16 gün boyunca siz de andınız. Gerçekten...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 Sessiz bir Sağlık Bakanlığı üstüne üstük bu konuda mesleki etik ve aslında kendi vicdanları doğrultusunda davranan tıp insanlarına karşı bir yaptırımdan bahsediyor. Burada bir tabii mesleki ölçü gözetmek lazım. Mesleki terimlerle konuşması lazım Sağlık Bakanlığı yetkililerinin. Ne olursa olsun buradaki olağan dışı durumun...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 Öyle bir klasik laslardır yani ana rahmine düştüğü andan itibari kutsaldır, kıymetlidir. Bütün canlı yani insan merkezi de düşünmek lazım. Burada şunu vurgulamamız gerekiyor. Yani derdimizi anlatırken şiddete başvurmamanın bir hekim olarak çok kıymetli bir tutum olduğunu altını bir kere daha çizmek istiyorum. Yani. Taş atmak, ucu alevli, akaryakıt dolu şişeleri sağa sola atmak, küçük yangınlar çıkartmak. Bunlar gerçekten çok tehlikeli, uygun olmayan, karşı şiddeti meşrulaştırmaya yaramaktan, insanları katılamıştırmaya yaramaktan başka bir işe yaramıyor. Akılların, gönüllerin, vicdanların böyle bir siyah beyaz etrafında polarize olduğu bir zemine götürüyor. Şiddet, şiddete karşı durmak lazım. Ben bir hekim olarak bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Bu, bu şiddeti bu eyleme, bu direnişe mümkünse tabi bulaştırmamak lazım. Evet. evet. Bunun bir pasif direniş olduğunu zaten defa ile tekrarlıyoruz biz de burada. Çok teşekkürler, teşekkürler. yayınımıza katıldığınız için katkılarınız için. İyi akşamlar. Herkese teşekkürler. kolay gelsin. Hepimize. Evet Ali Rıza Tiryaki. bizlerle beraber de radyo programlarından kendisi ve doktor Türk Tabipler Birliği'nin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 Durumu yaşadığımızı göz önünde bulundurursak bu afet durumunda e, ihtiyacı olanlara, mağdur durumda bulunanları e, hizmet etmek sanırım her doktorun zaten e, içten kendi e, baş, eğitimlerinin nedeni olan e, durumdan insani durumdan etüdü yapmakla sorumlu oldukları e, bir görevde diyebiliriz. Açık dergi.